Bugünkü programımızın destekçisi Feride Karakuş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Meryem Aslan, Oxfam Ülke Direktörü ve Sema Genel Karaosmanoğlu, Hayata Destek İnsani Yardım Derneği yöneticisi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Elvançım sen tanıda. de hoş geldin. Teşekkür ediyorum sağ olun. Bir aylık aradan sonra evet, bugün evet. dünya insani zirvesini konuşacağız değil mi? Elvan. Evet. Evet. Sonlarda ge senden ge gelecek. Ge Geç, geçtiğimiz günlerin önemli aktivitesi e, dünya ilk dünya e, insani zirvesi bu. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve İstanbul'da düzenlenmiş olması da tabii ayrı bir önem taşıyor zirve 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi ama daha önce bir iki gün öncesinden bir takım etkinliklerde başlamıştı. İki gün sürdü. Böyle zirveler için birazcık kısa mı geldi bana yoksa gerçekten böyle mi oluyor? Özellikle yan etkinliklerle birlikte çok yoğun bir programı vardı. Şöyle işte plenary bölümünün dışında 15 tane işte özel toplantı Ondan sonra 14-15 tane e, yuvarlak masa toplantısı, yüzü aşkında e, yan etkinlik diye adlandırabileceğimiz çoğunluğu sivil toplum kuruluşları yattı, belediyeler veya yattı. ...diğer e, şey... ...özel sektör kuruluşlarının filan düzenlediği... ...toplantılar vardı... E, ...açıkçası bir takipçi olarak zorlandık... ...yani <gülüyor> e, şeyi... E, ...o kadar... ...iki hani, günde sıkıştırılmış, sıkıştırılmış program içerisinde... ...Lütfi Kırdar, İstanbul Kongre... ...Merke Sarayı... E, ...oralarda e, işte eksi beşten... ...eksi dörde <gülüyor> Lütfi Kırdar'dan... ...Rumeli Salonu'na koşturma koşturma derken... ...şu anda gerçekten... ...dizlerimde de ciddi ağrılar var... E, ...öyle de bir problem <gülüyor> oldu yani... E, ...katılımcılara bir de sağlık için... ...bir sigorta yaptırmak gerekiyor herhalde. <gülüyor> e, ama... E, ...çok güzel etki şeyler de, toplantılar da oldu. E, fakat... ...toplantıların içeriği konusunu... ...dilerse e, konuklarımızla konuşalım. Evet. E, güzel olaylar vardı. İyi e, şeyler... E, ...ilginç tartışmalar vardı. Sonuç var mıydı? E, onu da e, herhalde bugün biraz... Evet, gene, e, ...izleyen arkadaşlarımızdan alacağız. Oxfam Türkiye... <gülüyor> Direktörüsünüz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, bir kısa teşekkür bilgi verebilir ederim. misiniz Oxfam hakkında dinleyicilerimize tabii, tabii. lütfen. Tabii teşekkür ederim. Ee, Oxfam uluslararası bir yardım ve insani yardım ve e, kalkınma organizasyonu. Ee, dünyanın en büyük 10 sivil toplum e, kuruluşu arasına giriyor. Birleşmiş ee, Milletler'e akredite. Bir, tabii Birleşmiş Milletleri Akredite ee, 19 organizasyonun bir araya gelip kurduğu bir konfederasyon. Ee, hem e, Batı ülkelerinde hem de e, e, Güney dediğimiz ya da Türkiye'de ne? Batı, Batı, Batı dışı demeye başladık değil Batı mi? Batı dışı demeye başladık. <gülüyor> Batı dışı ülkelerden e, üyelerimiz var. Mesela Meksika'da üyemiz var. Belçika'dan üyemiz, Meksika'dan, Brezilya'dan üyemiz var. Güney Afrika'dan üyemiz var. Hindistan'da üyemiz var. Avrupa'da ki neredeyse bütün ülkeler Amerika, Avustralya, Kanada gibi ülkeler. Türkiye'de 2013 yılında kurulduk. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Yaklaşık 90 ülkede aktif Oxfam. Türkiye'ye 2013 yılında geldik ve Türkiye'ye geliş nedenimiz sürpriz olarak buradaki mülteci sorunu değildi. O dönemde mülteci sorunu bu kadar büyümemişti. Ya da sorun demek de istemiyorum. Mülteci konusu diyeyim. Çünkü evet. mülteciler sorun değiller. Mülteci konusu bu kadar büyümemişti. Ve Türkiye'ye gelişimizin nedeni Türkiye'nin giderek büyüyen bir e, yardım donor ülke e, olması e, Afrika'da... veya Asya'da hem insani yardımda hem kalkınma alanında büyük bir bütçe e, ayırmaya başlaması ve e, diğer ülkelerde yaptığımız gibi Türkiye'deki dedi bu politikaları etkilemenin önemli olduğunu düşündük. Çünkü neredeyse bütün ülkelerde donor olan bütün ülkelerde bu insani yardım ve de kalkınma politikalarının daha eşitlikçi bir kalkınmaya sağlaması için biz politika e, savunuculuğu yapan bir kuruluşuz aynı zamanda ve Türkiye'de de böyle bir çalışmanın iyi yapmanın zamanı geldiğini düşündük ve öyle geldik 2013'te. Kuruldunuz. Evet. Kuruldum. Dinleyicilerimize hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, siz başka bir toplantıya yetişeceksiniz. Evet. Onun için e, dördü az <gülüyor> geçe e, sizi yolcu edeceğiz. Onun için e, hayata destek Derneği ile ilgili bilgilere geçmiyorum. Nasıl da zamanınla programa Biraz devam edeceğiz. Biraz daha süremiz var. Evet. evet. E Evet, esasında evet. bir de Semvan Hanım'ın bir sürü de başka şapkası da var. Tabii. Onlardan Hı, da biraz Allah. konuşmak <gülüyor> istiyoruz. Evet. Çok şapkalı, Çok şapkılı, evet. Onlardan <gülüyor> da konuşmamız lazım çünkü bazıları gerçekten ilginç. Ee, geç, geçtiğimiz pazar günü bir etkinlik yaptılar ve e, ilginç bir network oluşumunu, bir ağ oluşumunu başlattılar. Evet. Onları da konuşuruz. Hı. Tamam. Evet, şimdi hemen biz Dünya İnsani Zirvesi'ne geçelim. Ee, hemen hafta başında pazartesi ve salı günleri gerçekleşti 23-24 Mayıs tarihlerinde. Evet. evet, sen de izlediğin için e, e, Açıkçası ben de yan etkinlikleri izledim. E, şeyi, e, resmi kısımda neler Hı -hı. olup bittiğini fazla bilemiyorum. E, belki Hı -hı. o konuda biraz daha bilgiyi e, Meryem Hanım'dan alabiliriz. Hı -hı. E, neydi? E, amaçlanan neydi? E, bu konuda bir ilerleme kaydedildi. Bir hazırlık mi? hazırlık süreci bir... tabii. <gülüyor> tabii, hazırlık süreci de dahil evet. olmak üzere. E, amaçlanana evet. ulaşıldı mı... Hı bir hani bu zirveden sonra herkes mutlu mu ayrıldı yoksa kafalarda soru işaretleri daha mı büyüdü hani şeye bakarsak yan etkinliklere bakarsak soru işaretleri daha büyüdü gibi bir izlenim var bende siz Hı -hı. ne düşünüyorsunuz Hı -hı. Ha, ben yani soru işaretleri olduğuna katılacağım yani gerçekten soru işaretleri var ama işte nerede oldu o soru soru işaretleri ona e, girerim daha sonra ama e, tabi şunu Paylaşmak önemli dinleyicilerimizle bence. Ee, bu zirve dört yıllık hazırlık sonucunda yapılmış bir zirve. Ve dört yıl boyunca e, çok paydaşlı bir e, müzakere diyeyim ya da fikir alma verme, fikir alışverişi yapıldı. Bu yüz yüze böl, e, ülke temelinde bölgesel ve uluslararası... Ee, fikir alışverişleri yapıldı. İşte e, internet üzerinden online, offline dediğimiz e, e, çok geniş çaplı bir şey. Bunlar hep Birleşmiş Milletler patronajında Birleşmiş Milletler yapılıyor. ve Birleşmiş Milletler e, mesela ülke bazında sivil toplumun e, kuruluşlarıyla evet. e, işbirliği yaptılar. Bizimle işbirliği yaptılar. Sema Hanım'la işbirliği yaptılar Türkiye'de. Ondan sonra bizimle e, Türkiye'de değil ama başka ülkelerde, bölgelerde işbirliği yaptılar. Diğer e, sivil toplum örgütleriyle, networkleriyle, hükümetlerle işbirliği yaptılar ve öyle hani onların şeyinde e, kon e, Liderliğinde, liderliğinde ama bir, bir çok katılımlı bir e, al, fikir alışverişinde bulunuldu ve burada asıl önemli olan beş temel e, yükümlülükle geldi e, şey genel sekreter Birleşmiş Milletler genel sekreteri ve bu beş temel yükümlülük anlaşması çok önemli bir anlaşma bence yani daha zirveye gelmeden e, bu beş temel yükümlülük üzerinde Konuşulması, durulması gerektiği anlaşmasına varıldı ve bu beş yükümlülük çatışmaların engellemek ve bitirmek için politik liderlik, ondan sonra insanlığı güvence altına alacak ilkeleri güçlendirmek savunmak, kimseyi geride bırakmamak. Bu çok önemli, çok şey ilgi gördü. Kimseyi hı hı. geride bırakmamak. Ee, e, yükümlülüğü insanların hayatlarını değiştirmek ve insanlığa insanlığa yatırım yapmak. <gülüyor> yani bunlar aslında zirveye gelmeden önce kabul edilmiş bütün devletlerin diyeceğim kabul ettiği yükümlülüklerdi. Kimseyi geride bırakmamak derken ne kast Kimseyi ya? yani herkesi içerme. Kadın, yoksul, e, e, çocuk. Engelli. Ondan sonra engelli, e, mülteci. Ee, göçmen, ee, her dilden, her dinden insanı, hiç kimseyi geri bırakmadan herkesi içermek, hiç kimsenin haklarını ihlal etmemek, tamam mı? Yani, ve bu e, yükümlülükler kabul görmüş yükümlülükler, bunu anlamak çok önemli bence. Yani devletler bu zirveye, yükümlülüğümüz nedir tartışmasına gelmediler. Sorun nedir tartışmasına da gelmediler. Çünkü sorun tespiti de yapıldı. Bu şeye gelmeden, zirveye gelmeden. Buraya neden geldiler? Tamam biz bu sorunları anladık hepimiz. Dediler. Ve bu yükümlülüklere karar verdik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu sorunlara çözümlemek ve bu yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmek için. Yani nasıl, işin nasılını tartışmaya geldiler. Tabii ki işin nasılı... Çok az bir şey değil yani. Çünkü Tabii, e, çok önemli amaç, bir şey. Çünkü, dünya çapında düşündüğünüz ha, zaman. Yok. Bir de tarihsel olarak sorunlar hakkında fikir fikir birliği oluşturmak daha kolay olmuştur. Ve tarihler olarak, tarihsel olarak kalkınmada da, insani yardım alanında da, işte de, hani gelecek nasıl bir gelecek, olur, bir vizyon oluşturmak daha kolay olmuştur. Ama bu işi nasıl yapacağız? Ve nasıl yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz? Ve nasıl cevap verilebilirlik sağlayacağız sorusu? Daha zor bir soru. Ha? Ve soru da orada geliyor. Yani işte mutlu muyuz, değil miyiz? Bu yükümlülükler RİN kabul edilmesi çok güzel bir şey bence. Bu hazırlık yani süreci biz... içerisinde olmuş bir şey. Tabi tabi. <gülüyor> hazırlık süreci içinde olmuş bir şey ve işte raporlanmış bir şey. Ee, ondan sonra e, genel Sekreter'in raporunda e, konmuş. Bu raporlar biliyorsunuz nasıl yazılıyor. <gülüyor> bu raporlar e, işte bu, bu e, fikir alışverişi yapılır. Ondan sonra e, e, birileri yazar bu raporları. Ondan sonra ülkelere gönderilir. <gülüyor> Ülkeler ...kiçeylerini verirler, işte fikirlerini verirler... ...evet bilmem orada bir e, şey olur... Böyle, ...müzakere olur bilmem ne... ...ondan sonra işte bir genel sekreterin raporu olarak gelir... ...yani bu bir anlaşmadır aslında... E, ...şimdi ne oldu... E, ...bu ülkeler geldiler... E, ...anlaşmaya vardılar ne oldu... ...bence çok önemli şeyler oldu orada... Birincisi, şimdi bir, e, insani yardım konusunda geleneksel e, aktörler dediğimiz, geleneksel insani yardım kuruluşları dediğimiz kuruluşlar var. Bunlar Birleşmiş Milletler ve bizim gibi uluslararası kuruluşlar. E, bu e, geleneksel insani yardım kurumlarının bir parçasını oluşturuyor, tamam mı? Yani böyle bir e, bir mimarisi var insani yardım bu şey demek değildir. Yani bir tek e, insani yardımı yapan tek kurumlar birleşiş milletler ya da e, uluslararası kurumlar demek değildir, değil, tamam, tamam mı? Hı, evet. Bu ne demek? Bugüne kadar öyle bir e, mimari vardı ki bir tek bunların yaptığı ortaya koyuluyordu. Bunların yapıldığı ...kale alınıyordu diyelim. E, e, Rekord ediliyordu. Ondan sonra... Resmi kabul ediliyordu. Resmi kabul ediliyordu. Ve bir tek bunların verdiği para... ...kayıt altına alınıyordu. E, ve e, bir tek onlardan... Bir, ...bir tek onların... görünürlüğü vardı. E, ne bileyim ben... ...yani bu demekti aslında. E, şimdi ne oldu bu insaniye... Yani? ...ve büyük, büyük bir... E, e, ee, uzun zamandır büyük bir rahatsızlık vardı bundan. Hem bu sistemin içinde yani gelen bir rahatsızlıktı. Çünkü yani tamam bizim gibi kurumlar mesela e, işte bu sistemin içinde ama biz gidiyoruz 90 ülkede çalışıyoruz ve orada bir şey olduğunda bir insani yardım gerektirecek bir şey olduğunda bu e, doğal afet olabilir, savaş olabilir, ne bileyim ben herhangi bir şey olabilir. Şimdi bu biz e, çalışanlar olarak Orada insanların nasıl hareket ettiğini biliyorduk. Yani ilk cevap veren, bu insani yardıma ilk cevap veren hep oranın halkı oluyor. Evet. Yani normal halk, yerel, yerel insanlar, insanlar ve onların kurumları oluyor. Bu devlet olur, sivil toplum örgütü olur, ee, normal vatandaş olur. Onlar cevap veriyor buna. E bunu biz görüyoruz ki yani şey değiliz yani. <gülüyor> görüyoruz onu, o kayıt olmuyor ama biz bunu görüyoruz. Ve bizden daha hızlı giriyorlar oraya. Ee, e, Türkiye'de şey, olanlarda e, da hep o, aynı şey oldu. Tabii tabii. Tabii, tabii. tabii ki. Ee, ben mesela 10 sene Afganistan'da. Çalıştım. Beş sene orada fiziken yaşadım. Ve öyle dönemler oldu ki Afganistan'da. Biz uluslararası kuruluşlar giremiyorduk oraya. Yani onunla Afgan örgütler yapıyordu. Bugün Suriye'nin içinde de keza. E, insani yardımın yüzde yetmiş beşini Suriyeli organizasyonlar yapıyor Suriye'nin içinde. E, dolayısıyla insani yardım yapan kurumlar zaten... En dürüst olması gereken kurumlar değil mi? Ve evet. bunu görüp de aman biz çok mutluyuz bu sistemle demek çok doğru bir şey olmazdı. Yani böyle rahatsızlık başlamıştı hem bizim içimizden hem de yerelden gelen rahatsızlıklar başlamıştı. Şimdi bu, bu şeyde ne oldu zirvede? Bir kere yerelleşme e, şeyi evet. acendaya oturdu tamam mı? Yani tamam tam olarak ne yapacağız ne yapacağız biliyor muyuz? Nasıl hani yerelin kıymetini nasıl daha iyi biliriz? Bu işte belediyeler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, hükümetler olsun, bilmem ne. İşte sistemi gerçekten hemen yarın değiştirebilir miyiz, değiştiremez miyiz, bilmiyoruz. Ama mesela büyük pazarlık diye bir şeye imza attılar. Great tamam bargain. Mı? Great bargain. Bu çok önemli bir şey. Bu büyük pazarlıkta nedenle, mesela bizim Oxfam olarak bir raporumuz var. Orada da söylediğimiz gibi şu anda insanın, Geleneksel insani yardım sisteminden akan bütün fonların sadece yüzde ikisi, sadece yüzde ikisi, yani bu e, bir senede 13-14 milyar doların sadece yüzde ikisi dünya çapında yerel organizasyonlara yani NGO'lara, sivil toplum örgütlerine ve devletlere gidiyor, evet. tamam mı? Hı hı. Gerisi Birleşmiş Milletlerle uluslararası sisteme gidiyor. Şimdi hem bu bunlar e, ilk e, insani yardım krizi, kri, insani krizlere ilk cevap verenler deyip hem bu kadar finanstan mahrum edemezsiniz bu kurumlara, tamam mı? Bu büyük pazarlıkta nedendi? 2020'ye kadar e, insani yardım fonlarının en az yüzde yirmi beşi direkt olarak yerellere gidecek dedi. Şimdi yeterli mi yeterli mi yetersiz mi? Bence yetersiz. Niye? Ama yüzde yirmi beşte yüzde iki değil, değil mi? Evet. Yani ama ama öncekiye göre yüzde iki göre muhteşem bir şey. Tamam. Bu noktada bir tartışmanın içerisinde şey vardı. <gülüyor> e, e, bu e, hani reform ve şey e, devrim mi reform mu falan diye. Evet. Esasında bu bilmiyorum artık de, hani devrim niteliğinde bir reform mu olacak bilmiyorum. bu yüzde yirmi yüzde Fakat oradaki en büyük engel olarak hep böyle kurumsal e, şeyler, çıkarlar diye bir şey kavram atıldı. Süreden, sürede. bu, Hı -hı. Bütün Hı -hı. bu değişimlerin karşısında bu kurumsal çıkarlar e, çıkacak Hı. ve bu iş çok zor olacak diye. Bu konuda Tabi tabi. Yani Bir e... de şu devrim evrim meselesine Devrimelim de biraz açık, <gülüyor> akıllık getirelim. <gülüyor> şimdi e, tabi yani insan toplumlarını ve kurumlarını hepimiz çok iyi biliyoruz siz de biliyorum. ben siz benden iyi biliyorsunuz belki. E, i̇şte. Şimdi çıkar e, ve kurumsal çıkarlar yerelde de olsa yani yerelde bile hani bu devlet kurumlarında da öyledir. Uluslararası mekanizmalarda da öyledir. Her zaman kurumla, kurumsal çatışmalar vardır. Tamam mı? Ve kurumsal çıkarlar vardır. West e, Endurance dediğimiz bu şeyde İngilizce'de. E, ve bence tabii ki olacak. Yani e, ve şimdi bile e, bu e, geleneksel insani sistem dediğimiz sistemde ee, e, birincisi her organizasyonun içinde e, ve her organizasyon homojen değil bir organ mesela Oxfam homojen değil hmm. bu böyle bir değişim hem her bir kurumun içinde değişimi gerektiriyor hem de kurumların kendi ilişkileri arasında değişimi gerektiriyor tamam mı ee, dolayısıyla bu e, sistem içinde bunu e, yavaşlatmak isteyenler olacaktır ee, bunu engellemek isteyenler olacaktır. Ondan sonra ne bileyim ve bunlar e, bir tek sivil toplum örgütleri değil bu e, şeyde ülkeler açısından da öyledir. Yani biz mesela e, bir Avrupa Birliği için e, e, finans sistemini değiştirmek çok e, şey çok kolay bir şey değil mesela Avrupa Birliği'nde bir şey vardır, yani ekoda bir şey vardır. Yerel örgütlere direkt finans vermez. Uluslararası Iı, örgütler Hı. üzerinden verir. Tamam mı? Biz diyoruz ki yok böyle yapmayın. Direkt verin Hı. yerel örgütlere Ve o değişimi sağlamak Avrupa Birliği içinde, EKO içinde zor. E, diğer ülkeler içinde de bu zor. Çünkü e, çünkü yani işte bildikleri, güvendikleri, tanıdıkları böyle familia oldukları organizasyonlar daha rahat geliyor. Bunları görmek şey tartışmaları da vardı işte yerel o, örgütlerin kapasitelerin yetersizliği e, bu konuda hani o kapasite geliştirme e, şeyinin e, hmm. çok ciddi bir ihtiyaç olduğu ondan sonra e, şey e, saydamlık konusu hmm. e, gibi e, tartışmalar da vardı hmm. yani bütün bunlar e, hmm. bu süreci e, yüzde yirmi beşe çıkartalım demekle de olacak bir şey değil. Hmm. O süreç nasıl işleyecek? O konu peki hmm. bir şey oldu. Mu? Hmm. Ee, bir, hmm. e, Tabii yani kapasite hem ol. burada hem e, başka yerlerde çok tartışılan bir şey ve kapasite taahhüt edilen bir şey. Hı hı. E, bir de e, te, yani şeyde hem büyük pazarlıkta hem de ee, sivil toplumların kendi içinde imzaladıkları değişim için tüzük diye bir şey imzaladılar. Tamam mı? Charter for Change. Charter for Change. Biz de imzacıyız mesela ona. Hı hı. Onun içinde tabii kapasite her zaman gündeme geliyor. Ve işte kapasite bildiğin yapalım falan diye. Şimdi benim görüşüm biraz orada da şey. Yani kapasite tabii ki ama bir tek yerelin mi kapasiteye ihtiyacı var diye bir soru sormak lazım bence. Ee, i̇kincisi e, yani kapasiteyi e, gücü elde tutmak için bir bahane olarak kullanmamak gerekiyor. Yani e, e, e, eğer şimdi ben kendi kurumumda da Birleşmiş Milletler'de de her zaman şunu söyledim. Yani e, e, yerel kuruluşlar da bu fonların yüzde doksan sahip olsalardı kapasiteyi satın alabilirlerdi bence dedim. Tamam mı? Yani onu biraz şeyle dengeli düşünmek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi kapasiteye ihtiyaç var mı yok mu? Tabii ki var ama bence kapasiteyi ihtiyacı bile demiyorum artık ben ona. Kapasiteyi to yer. E, ...aylaşma, aylaşma, aylaşma. aylaşma. Aa, ihtiyacı var. Hı hı. Yani benim kapasitemle, sizin kapasitenizi... ...işte ne bileyim ben... E, su, e, ...hayata desteğin kapasitesini... E, e, ...bilmem... E, e, ...Saved Children'ın kapasitesini... ...bir araya getirip... ...her birimizin bu alanda... ...ne e, sunabildiği... ...ve e, hangi yeteneği... ...hangi bilgiyi sunduğumuzu... ...ve bu... ...bu bilgileri... En iyi nasıl örtüştürebileceğimizi tartışmamız lazım yoksa biraz kolonyal geliyor bana böyle hani kapasiten var mı yok mu ya yani. o hemen hani kapasite kuzeydedir güneyde kapasite yoktur'a geliyor yani. peki ben şeyi daha bilmiyorum se şey sema nasıl düşünür <gülüyor> bu konuda ama yani. <gülüyor> bu şeyle bu paylaşma konusunda işte sema ile daha sonra belki daha detaylı konuşacağız evet. bu ağ oluşturma işte platformlar yani e bütün bu şey zirve sırasında gördüğüm her şeyi için bir platform oluşmuş vaziyette. Evet. Yok işte e, yerinden edilen insanlar için e, işte, e, onlar için bir platform var ve devletler oluşturuyor bunu. Yani sadece evet. sivil toplum kuruluşları evet. da de değil. Evet. Sivil toplum kuruluşları oluşturduğu demin sizin adını verdiğiniz daha başkalarında olduğu bir takım ağlar falan var. Evet. Böyle bir, bir şey var. Hani e, bir araya gelme bu. Konsolidasyon mu yoksa sadece bir e, şey mi? Onu e, değerlendirmek lazım. Vallahi şimdi şöyle bir şey var bence bir bir yerde bir kons güç konsolidasyonu var hı hı. tamam mı yani bu. E uluslararası sistem ya da geleneksel sistem dediğimiz sistemde bir konsolidasyon var. Güç konsolidasyonu. O konsolidasyonun etrafında da bir sürü ağlar oluşturuluyor ama o konsolide edilmiş gücü, gücü zorlamak biraz zorlaşıyor. Ama şimdi ne oldu? Yereller de kendi başlarına organize etmeye et, et, başladılar. Ve onlar böyle bu sistemi biraz zorlayacaklar. Ama bir tek sivil toplum örgüt leri değil dediğim gibi yani. Çok dünya çok değişiyor. Hı. Artık yani insani yardım veren ülke sayısı çoğalıyor. Ve bir tek ülkeler değil, özel sektör para veriyor. İşte ve de başka devletler para veriyor. Daha fazla aktör araya giriyor yok bilmem ne. Bu sistemi zorlayan bir sürü şey var aslında. Yani değişen bir dünya var. Hı hı. Ve o geleneksel sistem bence değişen dünyaya kendimi nasıl e, ...adapte Adep ederim edeyim. diye... E, Hı -hı. ...şey yapıyor, çalışıyor şimdi. Hı -hı. Güzel bir şey bu tabii yani... ...adapte Evet. Şimdi çıktılardan bir tanesi bu ya. Kesin olarak herkes evet. E, hmm. en azından bu hmm. yerelleşme konusunda hmm. bir hem fikir ana İnşallah ile evet, bunun uygulamasında evet, evet, göreceğiz. Evet. Onun dışında şey olarak eğitimde çok güzel bir çıktı var. Mesela hmm. e, eğitim bekleyemez isimli bir fon oluşturdu dünya hmm. çapında bir fon. Çok güzel. Ve e, biliyorsunuz bu a, acil yardım dönemlerinde falan bu eğitim. ...çok e, önemli bir konu haline geldi. A, or, orada bir... E, ...şey fond oluşturdu Bayağı büyük bir başarı olarak görülüyor bu. Bence de çok büyük bir başarı. Yani gelecek nesilleri kaybetmemek... <gülüyor> e, ac, e, şey ...kriz dönemlerinde... ...çok önemli bir şey. Öyle bir şey var. E, başka net... ...yani bu şeyin büyük pazarlık altına... E, ...giren şeyler var. Mesela... Ee, ...şartlı yardım... ...diye bir şey var, earmarking... ...yani ben size eğitim için para vereceğim... Diyor mesela. <gülüyor> ...ya da işte... ...şunun için para vereceğim, bilmem ne... ...gibi şeyler söylüyor... Onu yüzde otuz düşürmek yani bütün yardımların yüzde otuzu şartsız yardım olacak diye bir şey getirdiler. Yani böyle e, hoş şeyler yüzde otuzu şartsız, şartsız olacak diye. Ee, buna bağlı olarak Bu, Uzun şey... dönemli finansman yapalım dediler. <gülüyor> Kısa vadeli şu anda. Yani çok yıla dağılan e, yardımlar verelim dediler. <gülüyor> Bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Yani bir sürü şey çözebilecek bir şey. E, re, işte yeni organizasyonlardan konuştuk zaten. E, ondan sonra e, başka ne diyebilirim? Kadın konusunda bence gene biraz e, sınıfta kaldık. E, maalesef. Yani hem uluslararası platformlarda hem de e, Sivil toplum K alanında K her zaman kadın konusunda sınıfta kalıyoruz. Şöyle bir şey oldu, yani her zamanki gibi kadın konusunda herkes doğru şeyi söyledi. Hı -hı. Yani ve bu çok yapılıyor zaten. Artık cesaret edemiyor kimse <gülüyor> yanlış şeyi söylemeye sanıyorum. Hı -hı. Ama böyle e, e, şey bir e, tahte bulunulmadı mesela. Somut i̇şte, elle tutulan... Somut elle tutulan bir e, taahhütte bulunulmadı. Mesela yardımın %50'si kadınlara, kadınlara gidecek, gidecek ya. ya da yardımın %30'u kadın organizasyonlarına gidecek ya da ne bileyim öyle bir taahhüt gelmedi mesela. Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Ve kadın organizasyonlarının ve başka insani yardım kuruluşlarının da bunu zorlaması lazım. E, i̇şte ne bileyim ben... E, Bu konuda somut teklifler... Benzer şeyler miydi? yani yüzde50'si kadınlara gitmeli yüzde30 kadın örgütlerine gitmeli şeklinde elle tutulur. Sonra Çok öner so öneriler geldi. Evet. Çok so öneriler geldi ama yani dediğim gibi öyle somut bir taahhütte bulunulmadı. Içinde. Ondan sonra işte biliyorsunuz zaten bir sürü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden tutun bilmem bölgesel kurumlara kadar bir sürü şey anlaşma var. Kriz döneminde ve savaş döneminde. Ee, e, ...cinsel şiddeti yok etme, ırza e, hı hı. tecavüzü yok etme falan gibi. Ve işte bu çok genel bir e, problem diye konuşuldu. Yani kriz döneminde değil sadece. İşte gene bir sürü istatistik verildi orada tamam mı? Yani bunların hepsi bildiğiniz istatistikler artık. krizi ya da kriz olmasın dünya çapında her üç kadından biri... ...hayatı boyunca bir kez... E, ...cinsel tacize maruz kalıyor. Her bir kadından... ...her üç, üç kadından kadın biri... Korkunç ...şiddete maruz, maruz kalıyor. Var. Korkunç rakamlar bunlar. Ben, Ve bu ben. rakamları... ...yani ben Birleşmiş Milletlerde kendi telaffuz ediyorduk... ...şimdi de telaffuz ediyoruz... Ve hala işte kadının korunması çok önemli. Ve bu bir tek savaş alanının zamanı değil. Kız değil, zamanı tabii. değil. Yani normal böyle bu genel bir istatistik. Dünya çapında ve korkunç bir rakam bu. Ee, i̇şte gene konuşuldu. Gene işte ye, kadını korumak için ne yaparız diye şey olarak somut bir şey yapılma. söylenmedi. Söylenmedi. Yani. Başka ee, sınıfta, sınıfta kalınan kaldık. bir alan var mı? Sınıfta kalınan bir alan bence e, cevap verilebilirlik ve immuniti e, cevap verilebilirlik, e, cevap verilebilirlik konusunda sınıfta kaldık bence ve politik taahhüt konusunda sınıfta kaldık. Yani şi, şey bir yani sınıfta kalınan konulardan biri mesela çatışmaları engellemek ve bitirmek için politik liderlik. Tamam mı? Yani ben ne ne isterdim mesela? Birazcık şöyle haya kuruyum. 190 ülkenin başkanı 200 ülkenin başkanı gelsin buraya İstanbul'a ve 200'ü birden tekrar bir barış ve e, e, çatışmayı bitirme taahhüdünde bulunsunlar. Ve desinler ki biz Birleşmiş Milletleri bu, bunun için kurmuştuk zaten. Hı hı. Şunu biliyoruz şu anda dünyada yardıma ihtiyacı olan 125 milyonun üzerinde insan var. İşte bu dünyadaki ilk insani yardım ıı, zirvesi. Biz buraya İstanbul'a geliyoruz ve bunu taahhüt ediyoruz insanlara. Biliyoruz yarın çatışmaları bitiremeyiz ama bütün politik gücümüzü ve bütün politik isteğimizi bu çatışmaları bitirmek ve dünyaya barış vaat etmek için kullanacağız gibi bir şey gelsin Yani, yani. E, hakikaten çok... E... Ulbi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hani, ama sosyoloji önledi çok, çok, çok önledi ama yani <gülüyor> bir şey haz, haz, hazırlık süreci içerisinde de yani e, çok kolay halledilebilecek bir şeydi <gülüyor> ki bu hazırlık sürecinde anladığım <gülüyor> kadarıyla e, ama po tabii yani. po politik taahhütler alınması konusunda bayağı bir sıkıntı 190 olmuş ülkenin e, şimdi sayı <gülüyor> veremeyiz <tabii> ama <gülüyor> büyük bir kısmının savaştan çıkarı var yani <gülüyor> evet. Evet. evet öyle evet. bir sorun var. Yani evet, tabii, bu hani çok ama yani ya. öyle bir mesela yani dediğim gibi hani politik taahhütler bunlar hemen yarın olacağı için önemli değillerdir. Politik taahhütler e, toplumlara bir mesaj vermek yaşam, doğru, için tabii, çok önemli ve politik taahhütler biz politikacı olarak görevimizin burada savaş çıkarmak değil barış getirmek olduğunu biliyoruz demek için çok önemlidirler. Tamam mı? Yani, yani. Ve, ve bu çok büyük bir o şeydi şanstı bence esas Evet yani bu konf şeyin zirvenin sonuç raporun bu cümlelerle başlaması gerekiyor değil mi evet. böyle insani zirve diye konuştuğunuz zaman, en azından buna yönelik olarak bir takım şeyler tabii, çıkması tabii. gerekiyordu. Ve, Ortak bir imza hı, altında. yani ve bir, bir takım e, kurumlar mesela Birleşmiş Milletler e, içinde bir takım kurum, kurumlar barış taahhütü diye bir imzaya başlattılar hı -hı. şimdi. Yani gerçekten o barış taahhütü ve hani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de biz Oksan olarak da sivil toplum örgütleri de ne bileyim ben işte ee, e, e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcısı da şey dedi yani öyle zamanlarda yaşıyoruz ki beraber olmak en önemli ol, olduğu dönemler geçiriyoruz şu anda dünyada ve o beraber olmak yani, yani barışla çağrıdır tamam mı yani bütün Tabii, şey evet. budur hani insaniyet şeyi dediği ajandası dediği bu insaniyet ajandası dediği işte barış saygı üzerine kuruldu toplumlara doğru evet. çalışma ajandası Size çok teşekkür ederiz. Sizi fazla geciktirmeyelim ikinci teşekkür toplantımıza. Teşekkür ediyorum ben de. Ee, sağ olun. Evet, e, Meryem Aslı'nı yolcu edeceğiz, uğurlayacağız. Oxfam Ülke Direktörü, aynı zamanda programımızda Sema Genel Karaosmanoğlu da var. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz ve e, Meryem Hanım'ı da uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Meryem Aslan idi. Onu yolcu ettik. Sema Genel Osmanoğlu ile birlikteyiz. Programı ise Elvan Cantekin ile birlikte sunuyoruz. Hemen kısa bir e, duyurum var. Boğaziçi Dernekleri platformu karadan değil maviden diyerek vapur seferlerinin arttırılması için Change.org'da imza kampanyası başlattılar. E, kampanyada İstanbul'un içinden deniz geçen bir şehir olmasına rağmen kent içi ulaşımında deniz yollarının payının sadece yüzde üç olduğu hatırlatılarak artan nüfusa orantılı olarak vapur seferleri arttırılmadığı gibi tam tersine mevcut iskelilerin kapatıldığı ve karayolu taşımacılığının özendirildiği belirtiliyor. Çengok'ta bu kampanyaya katılınız e, şu anda sanıyorum e, 30 binlere ulaşıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, Change.org'da Boğaz Üçü dernekleri platformu Karadan değil, Maviden diyorlar imza kampanyasına destek vermenizi rica ediyoruz. Tamam. Evet Elvan. Evet devam ediyor. E, i̇kinci bölüme geldik. E, Konferansın. E, hem hazırlık aşamalarında hem de konferansın organizasyonu sırasında bayağı bir e, a, aktif olarak yer aldı e, SEMA. Biliyorum çalışmalarının hatta bir kısmına ben de toplantılara filan da katıldım. Şöyle kısaca bir özetler misin? Yani, e, şeyler, bir toplantıya e, bu... da ben de katılmıştım. Ha, ha. E, e, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu hazırlık aşaması nasıl sürdü... De dedim ya yüzden fazla yeni etkinlik vardı. Bu yan sivil toplum kuruluşlarının ne kadarı hani nasıl bir yer aldı? Ee, bu konudaki şöyle bir, bir çerçeveyi çizebilir miyiz acaba ilk Hı -hı. önce? Hı -hı. Tabii. E, bu e, zirveye gelene kadar iki yıl iki buçuk yıl boyunca aslında ciddi bir hazırlık süresi e, e, oldu ve burada e, bölgesel konsultasyonlar isti, istişareler oldu sekiz tane bir tane küresel istişareyle bitirdik Cenevre'de bütün onları toparladığımız. E, e, onun haricinde sosyal medya üzerinden çok aktif e, konsultasyonlar oldu. E, dolayısıyla çok farklı çeşitli paydaşları bir araya getirdi bu iki yıl e, iki yıllık süre. E, biz de o süre içinde çok aktif olarak, faal olarak var olduk. Hatta e, ülke e, düzeyinde de ayrı istişare, istişareler oldu. Dolayısıyla biz burada e, geçen sene Haziran ayında buradaki Türkiye'deki e, insan yardım kuruluşları olarak da güzel bir etkidik yaptık. B bütün bir gün siz de katılmıştınız e, Kıbran Bey. E, dolayısıyla e, bayağı aktif olarak e, dahil olduk. Bizim dahil olmamız özellikle önemliydi. Çünkü aslında biz insani yardım sistemi dediğimiz sistemin dışında kalan aktörleriz. Ve bizlere genelde yerel aktörler deniyor. Yani yerel aktörler diyoruz. E, hani çok e, so, somut bir e, keskin bir tanımlaması olmamasına rağmen aslında geniş bir e, grubu e, kapsıyor yerel aktör e, dedi, dediklerimiz. Ev sahibi devletler bunun içinde. Çünkü ev sahibi de, devletler aslında küresel insani yardım fonlarından direkt olarak çok az alıyor. Geçen sene yüzde üçten azaldılar. Dolayısıyla onlar da aslında marjinalize olmuş durumdalar bu insani yardım sistemi içerisinde. Ee, Kızılay ve Kızılaç e, şeyleri, e, kuruluşları ve federasyon da aslında ufak bir pay alıyor. E, enteresan bir şekilde. Sivil e, toplum kuruluşları yani direkt etkilenmiş topluluklarla, bireylerle çalışan sivil toplum kuruluşları. Ve tabii etkilenmiş toplulukların kendileri aslında ideali direkt onlara e, ulaştırabilmek bu kaynakları. Ama olmuyor. Dolayısıyla aslında bu sistemin dışarısında kalmış aktörler olarak bizim katılmamız, katılımımız önemliydi. Ve, e, ve bu süreçte e, aslında bu sistemdeki aksaklıkları e, güzel bir şekilde ortaya koyabildik. E, özellikle etkilenmiş insanların işte aldığınız insani yardımlardan ne kadar memnun kaldınız, ne kadar hızlı geldi, ne kadar ihtiyacı karşıladı dediğimizde böyle anketler yapıldığında inanılmaz düşük şeyler geldi. Eee score dediğimiz bir bir değerlendirme şeyi var örneğin. Aracı var. O ile 10 üzerinden şey alıyorlar. puan, alıyorlar. puan alınıyor evet. ve 3'lerde, 4'lerde, 2'lerde e, puan aldı insani yardım e, kuruluşları daha şeyin hani sistemin e, şeyleri e, e, temel aktörleri. Dolayısıyla o çok e, güzel aslında resmi ortaya koydu. E, tabii resmi ortaya koyduktan sonra bizim bir şekilde hani orada var olmamız ve bir şeyler bir alternatif sunuyor olmamız e, önemliydi. E, biz de hani bunu yaptık diye düşünüyorum e, hani bu yerel aktörler e, olarak. Dolayısıyla bu hazırlık süreci daha da, daha önemliydi. Zirvenin kendisinde e, aslında tartışılmış olan konular e, Meryem Hanım'ın da, hanım da dediği gibi Konuşulmuştu bununla ilgili evet şimdi aksiyona geçme zamanı, eyleme geçme zamanı kim ne taahhüt ediyor, kim ne gibi değişiklik yapacak ki kendi işleyişinde, kendi iş yapış şeklinde ki bu e, şeyler, yardımlar daha etkili, kaynaklar daha ciddi bir şekilde ihtiyaçlara e, gelebilsin. E, yani ciddi bir fon kaynağından bahsediyoruz. 2014 yılında 20 5 milyar dolar bu sene yani bir önceki sene 2015'te 28 milyar dolar toplandı ve bunun çok çok ufak bir şeyi yüzdesi aşağı bizim yani, yerel aktörlere ge ge gelebildi. Örneğin ben sivil toplum perspektifinden bakıyorum. 0,2'si %0,2'si direkt bizlere geldi. Bu sene yani 2015'te <gülüyor> ufak bir artışla 0,3 %0,3 geldi. Dolayısıyla bunlar çok ciddi e, rakamlar. Çünkü bu, Türkiye'dekileri mi kast ediyorsun? Hayır, hayır, hayır, bu küresel, küresel küresel e, fon fon kaynağından bütün yerel aktörlere yani 25 milyar bütün, milyar dolardan evet. 0.3'ü %0.3'ü yerel aktörlere geldi bizim gibi yerel evet. sivil toplum kuruluşlarına geldi. Evet. Onu bir yerel aktörleri biraz daha tanımlayamayız. Yerel Sivil toplum kuruluşları, yerel sivil kuruluşları, sivil toplum kuruluşları aslında benim yani söyleyeyim. Yani onlar e, Türk ve e, Suriyeli e, sivil toplum yani kuruluşları. Yani direkt var. evet yani direkt e, insani yardıma ihtiyacı olan ...bireylerle, topluluklarla birebir temas eden ve onlara o yardımı götüren kuruluşlardan bahsediyoruz. Hı -hı. First responders de deniyor onlara. Direkt ilk bir yani bir orada olup içilir. ilk evet. müdahale edenler. Hı -hı. E, ya da hani e, ya da direkt e, etkilenmiş toplulukların kurduğu... ...örneğin işte Suriyeli STK'lar var şu anda. Hani çok yüksek sayıda. E, hani kendileri için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlara aktarılan fonlardan bahsediyorum. Hı -hı. Ee, hani, bu, hani bu şeyde hani bu, bu arka planda e, hani yapılacak çok şey var tabii bu şeylere göz önünde e, bulunduracak olursak e, dolayısıyla bir toplum e, kuruluşları açısından oradaki katılım çok kritikti orada olmak önemliydi yani bu e, çok farklı etkinlik yapıldı dedim bu iki sene boyunca ve e, katılım da güzel oldu aslında yerel sivil toplum örgütlerinden e, güzel bir katılım oldu tabii zirvenin kendisine 5000 bin kişi katıldı ve organizasyonla ilgili tabii çok sonda ...dekika düzenlemeler... ...yapıldı. Dolayısıyla biraz aksaklıklar oldu... ...yani gelmek iste, gele, gelme... ...şansı olup da gelemeyen... ...şeyler oldu. Kuruluşlar İş, kur, oldu. Kuruluşlar oldu, bireyler oldu. Ama genel olarak dediğim gibi hazırlık süreci... ...zaten asıldı evet, ve orada da... ...güzel bir şey oldu, güzel bir evet. katılım oldu. Türkiye'den sivil toplum... ...kuruluşları katılımının... İyi olduğunu belirttiniz. Evet, yani geçen sene biz bir e, kendi içimizde bir ulusal istişar toplantısı yaptık. Yani bu e, siz, Türkiye içerisinde insani yardım sağlayan ve onun da ötesinde aslında dünya çapında e, hani yüz, şu anda 140 ülkede e, yardım yapan sivil toplum kuruluşlarımız var. E, ve Türkiye'nin aslında Afrika'da, Türkiye'li STK'ların özellikle Afrika'da yaptıkları çok literatüre de girmiş. E, Mazlum Charities diye diye, a, diye tanımlanıyorlar literatürde. Dolayısıyla aslında küresel aktörler olarak geçiyorlar. Ve bizim de bu sistem içerisinde yine hani o kadar büyük olmalarına rağmen e, yine de sistem içerisinde marjinalize olmuş kuruluşlar bunlar. ...yine de o küresel fonlardan... ...bir şekilde onlara direkt erişim yok. Aslında sorun o. Yani fonlar orada, bizim direkt erişimimiz yok onlara. Evet. Dolayısıyla... E, hani ...onların da e, söyleyecek sözü var. Dolayısıyla biz Türkiye içerisinde gelip... Bunları konuştuk hani sistemde ne gibi aksaklıklar var biz nasıl daha çok o kaynakları gerçekten ihtiyaçlı bölgelere aktarabiliriz onları konuştuk dolayısıyla kendi içimizde öyle bir çalışma yaptık onu da sonra öneriler paketi olarak işte sekreter dünyanın her yerinden topladığı öneriler şeyine girmiş oldu ki bu işte genel sekreterin şeyi son final raporuna da katkı sağlamış olduk böylece. Evet. E, şimdi bu yerel kuruluşlar daha yerelleşme filan deyince siz e, yani, hem e, şey olarak e, hayata destek olarak hem de ee, hani e, sivil toplum afet platformu içerisindeki diğer kuruluşlarla birlikte yerelde bayağı ciddi çalışma yapıyorsunuz. Bu fonların 0.3'ü e, bile e, ben biliyorum ki ciddi bir e, şey, faaliyet e, yaratıyor o, o, o alanda. E, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda hani e, kapasitesi, demin konuştuğumuz konuya geri dönersek ne olabilir? Nasıl bir düzenleme gerekir? Ne, e, bu konudaki ee, hani ...yapılması gerekenler ne? Ee, buradan ağlara geçeceğim. <gülüyor> e, e, yani aslında 99 depremi çok şey öğretti bize. E, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak. E, ve insani yardım dediğimiz zaman... E, ...hani afetler arasında fark gözetmiyoruz. Bu hani deprem kaynaklı sel kaynaklı bir afette olabilir, çatışma kaynaklı, savaş kaynaklı savaş bir kaynaklı bir afette olabilir. Sonuçta skill set dediğimiz yani ihtiyaç yani şeyler hep aynı, ihtiyaç duyduğumuz şeyler, beceriler hep aynı. Dolayısıyla 99 bizim için önemli bir bir şeydi, bir zaman oldu ki orada insani yardım aktörü olarak kendisini tanımlamayan ama kadınla çalışan, çocukla çalışan, çok farklı alanlarda çalışan kuruluşlar hep bir şekilde müdahil oldular. Şu anda Suriye ile ilgili Suriyeli mütecilerle ilgili aynı şeyi görüyoruz. Ee, yani çok uzunca bir süre insanlar da çok farkında değillerdi aslında hani Suriyeler hep kamplarda ve bir şekilde devlet o kamplarda o hizmeti sağlıyor gibi düşündük. Ama tane zaman ki aslında e, sokaklarda görmeye başladık işte özellikle bu Avrupa'ya e, geçişlerde birden fark ettik aslında bizimle beraberler hani dipdebe yaşıyoruz e, Suriyelerle. Dolayısıyla e, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarında böyle bir uyanma oldu aslında böyle yani bir sene bile olmadı daha. E, biz de bir şey yapmalıyız hani kadınlarla çalışıyor. Suriyeli kadınlarla çalışmalıyız. Yani çocuklar için bir şey yapıyor. Çocuk hakları. Suriyeli çocuk, çocukların hakları için de bir şey yapmalıyız gibi. Dolayısıyla bence orada çok potansiyel var. Ee, ve bu zirve aslında o açıdan da biraz iyi oldu. Yani böyle bir alan var ve biz hani kendimizi insanın yardım kuruluşu olarak tanımlamasak bile... E, ...yine de hani burada yapacağımız çok şey var e, deyip de e, ilgilenen ve bir şekilde dahil olmaya çalışan e, sivil toplum kuruluşlarımız var. O açıdan bence güzel oldu. Evet. E, onları Bu da kapasitenin çektim. geliştirmesi konusunda yani sadece Türkiye'de değil esasında e, sanıyorum bütün hani... E, e, şey açısından da e, yerel e, diğer e, bölgelerdeki yerel aktörler açısından da aynı şey var. Bir, yani bir şekilde gücün birleştirilmesi, gücün paylaşılması hı hı, yaptı. Hı hı. O, o şekilde demin de söyledik hı hı. işte bu ağlar e, oluşumu çok hı hı. ciddi olarak e, hı hı. gündendi. Evet. ...sizde evet. yeni bir ağın... ...batı dışı diye evet. tanımladığımız... Evet. E, ...hatta işte Hı -hı. literatürde... ...esasında South'ın Engioz dediğimiz... ...dediğimiz evet. e, şeyler var. Hı -hı. E, bunu, bu Near'da... ...sanıyorum değil mi? Evet aslında... ...Sitap'tan da bahsedeyim... Top Mahfet Platformu... ...belki ondan önce bahsedip sonra... E, ...batı dışı STK'lar ağına da geçebilirim. E, şöyle yani... ...insani yardım e, anında... ...bir kriz anında... E, ...bilgi paylaşıyor olmak koordineli çalışıyor olmak çok çok kritik. Yani e, kısıtlı bir kaynaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla o kaynağı en iyi şekilde Hatta kanalize etmek. Hatta imkan varsa ve bütün, da paylaşım, ve, bütün, ve bütün ihtiyaçları karşılayabilmek önemli. Dolayısıyla e, biz e, hani, sonuçta Türkiye dışında da farklı afet alanlarında çalışmış bir dernek olarak hani bunun bunun pratikte nasıl işlediğini nasıl işlemesi gerektiğini bildiğimiz için hani Türkiye'de bunu yap yapıyor olmalıyız e, dedik. Bunu dert edindik. E, ve şu anda 24 üyesi olan bir sivil toplum afet platformumuz var. Üzerine ve biz orada, ve yaptığımız. Orada, evet <gülüyor> ve biz orada bayağı bir hani bunları konuşur hale geldik. Sonuçta insani yardımın standartları var. Bunları öğrenelim. Bunları uygulayalım. Daha çok bilgi. Daha çok data toplayalım. Çünkü sonuçta insani yardım müdahalesi için eksikliklerin nerede olduğunu bilmemiz lazım. İnsanlar aç mı? Susuz mu? E, neye ihtiyaçları var? Barınmaya mı ihtiyaçları var? Psikososyal desteğe mi? Bunları bildiğimiz ölçüde ancak başarılı programlar yapabiliriz. Dolayısıyla bunları paylaşalım yapalım edelim koordine olalım dediğimiz güzel bir şeyimiz var. Eee platformumuz var. Şimdi onun da ötesinde bunu küresel, küresel dizeyde de yapmak gerekiyor. Ve oradan e, işte bütün bu e, iki yıllık hazırlık süresince biz hayata destek olarak e, çok farklı paydaşlarla bir araya geldik. Ve böyle aslında sadece bizim Türkiye'deki sorunlarımızın aslında küresel sorunlarda olduğunu fark ettik. Dolayısıyla böyle bir küresel bir ağ oluşturalım. Batı dışı STK'lar, yerel aktörler diyoruz aslında. Yerel ak aktörler, e, sivil toplum aktörleri bunlar daha çok. Onların bir e, bir ağı ee, olsun Ve e, hani bir şeyler e, e, yapalım hani sistemin dışında kaldık Marjiniz, marjinalize olduk bir şekilde sistemin içine girelim aslında biraz önce Elvan Bey dediğiniz bu evrim devrim e, şeyi bence biz burada çok kritik çünkü bir taraftan kaynakların daha farklı alok edilmesi gerektiğini düşünüyoruz hani çok tepede toplanıyor kaynaklar bunları aşağıya e, şey yapamıyoruz akıtamıyoruz. Ee, ama bence kaynakların birisinin bizim adımıza o alokasyonu yapmasından ziyade bizim, bizim o talebi talebi oluşturuyor olmamız lazım. Yani evet. bizim sadece kaynaklar bize aksın değil sonuçta ciddi kritik kararlar alınıyor insani yardım sistemi içerisinde. Bu kaynakları e, çünkü kaynakları aktaran devletler aslında işte sistemi nasıl işleyeceğine karar veriyorlar. Karar veriyorlar e, Çünkü kendi örneğin Amerika, önce, örneğin Amerika merkezli, e, İngiltere merkezli STK'ları akıyor çoğu oradan... Oradan hı hı. yani yine yine yine yine biz hani 10. şey oluyoruz aşağıda. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla o karar alma mekanizmalarına da bir şekilde girebiliyor olmamız ve o e, şeyleri yapabilme e, hani bir şeylere e, talep ediyor olmamız bence kritik ve bu hani bu ağlar da o açıdan önemli yani. Çünkü ancak bir yere gelip de bir şeyler hani daha güçlü bir ses olarak bir şeyler söyleyebildiğimiz zaman ...hani o sistemi birazcık da ufak da olsa hani çok zaman alacak. Ee, değişim çok zaman alıyor. Hele, hele böyle bir bu kadar bir, büyük bir yapının tabii ki challenge edilmesi, zorlanması zaman alacak. Ama ancak böyle olabilir diye de düşünüyoruz dolayısıyla. Bunu, evet, ee, aslında sorularımız bitmedi. Hem dünya insani zirvesiyle ilgili olarak hem de bu konuya ilişkin... Gelecekte neler yapılacağına e, dair e, bir Eylül toplantısından bahsediliyor. E, bu e, insani zirvenin devamı mıdır, yoksa e, Eylül Eylül toplantısı e, yok hayır bu zir, yok yok bu zirvenin evet. devamı değil. E, bir başka bir toplantı var bilemedim şimdi onun olduğunu ama yok bu zirvenin devamı değil. Devamı değil. Peki e, çok çok teşekkür ederiz e, Semanım sağ olunuz e, bir başka. E, Programda e, gene bu konuyu devam ettirmemiz... Evet, bu zirveyi bu program az oldu evet, 2005 bitti zamanımız <gülüyor> <gülüyor> evet, maalesef öyle <gülüyor> çok çok teşekkürler çok teşekkürler evet, evet Açık Radyo evet. 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında e, Elvan Cantekin'le birlikte ağırladığımız iki konuğumuz oldu. Meryem Aslan, Oxfam Ülke Direktörü ve Sema Genel Karaosmanoğlu Hayata Destek İnsani Yardım Derneği yöneticisi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.